Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık. Merhaba, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Matbuat Dünyası'nın kardeş programı olan İncelen Kültür Programı'nın takipçileri orada yaptığımız pozitif ve sosyal bilim arasındaki ayrım ve çatışma üzerine yaptığımız tartışmalardan haberdardır. Matbuat Dünyası'nda bu hafta bu tartışmaları yaptığımız programlara bir anlamda selam göndermiş olacağız. Ee, dahiliye, spor hekimliği ve kardiyoloji alanlarında 3 tıp uzmanlığına sahip Profesör Erdem Kaşıkçıoğlu bugünkü konuğum. Konumun bir hekim olmasından kaynaklanıyor olmalı ki... E, ...sinüzit krizim patlak verdi... E, ...bu nedenle program e, sırasında garip sesler çıkarmak zorunda kalırsam... ...şimdiden e, herkesten özür dilerim... E, ...Erdem Hocam hoş geldin... Hoş bulduk, öncelikle geçmiş olsun... Eyvallah, teşekkürler... <gülüyor> e, ...bu yıl başında yayınlanan, Ocak e, ayında yayınlanan... ...ilk romanın Acı Tebessüm e, üzerine e, konuşmak isterim... ...Acı Tebessüm'ün bir de alt başlığı var... ...Risus Sardonicus... Yani Acı Tebessüm'ün evet. latincesi. Ee, bir hekim olarak roman yazmaya seni iten şey ne oldu? E, doğrusu roman yazmak e, aklımdan, aklımın ucundan geçen bir rolgu değildi. Tabii ki insanın bazen e, dostları düşman olabiliyor. E, benim de e, bu konuda... ...düşmanlık yapan iki tane dostum vardı. Tabii bu romana vesile olanlar da onlardı. Ee, bir tanesi e, yazar Süleyman Akbulut. Diğeri ise şu anda programı birlikte sunduğumuz Mesut Varlık arkadaşımızdı. <gülüyor> ben, ben bu yanıtı vereceğini bilmediğim <gülüyor> için tabii sordum ama... <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu böyle... e, tabii ki e, ben öncelikle toplum sağlığı için önemli olan ve kendi konum olması dolayısıyla... E, kalp ve damar hastalıklarını toplumda uyarıcı ve farkındalığı artırmak için bir e, bilgi kitabı yazmak istiyordum. Fakat tabii ki e, bizlerin meslek olarak yaşadığımız tecrübelerde ve benim e, yazdığım kitaplarda e, direkt olarak kuru kuruya bir bilim yazmak alışkanlığım değildir. Bir küçük bir hasta öyküsüyle başladım. E, ve o öykü daha sonra başıma belli oldu. Bu varsaydım iki dostum sayesinde. E, ondan sonra da romana dönüş, dönüştü. Kısaca e, bu romanın öyküsü böyle oldu ama e, tabii ki e, böyle bir e, yazının e, romana dönüşmesi e, yazan için de kolay olmadı. Çünkü e, bir anda yaşadıklarınıza e, geriye dönerek e, bir geriye dönük bir aynadan bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, ve aslında her insanın belki böyle bir ayna tutulduğunda e, ne kadar acılarla, ne kadar e, yorgunluklar, üzüntülerle geçen bir yaşantısını olduğu. Yani her insanın hayatında olan olguları ben bu ayna sayesinde görebildim. E, ne güzel ki bu aynayı e, iki dostumuz tarafından bana tutuldu. Onların yardımıyla böyle bir e, doğrusu... ...eser ortaya çıkabilmiş oldu. Peki, bugüne dek sayısız... E, ...bilimsel tıp... ...makalen ve e, birkaçta... ...kitabın e, yayımlandı. E, ...bilimsel makale... ...kaleme almak için masaya... ...oturan Erdem Kaşıkçıoğlu ile... ...edebi bir metin... E, ...yazmak için... ...masaya oturan Erdem Kaşıkçıoğlu... ...arasındaki deneyim farkları... E, ...nelerdir? E, gerçekten... ...hani düşman derken biraz... Ee, bir bakıma e, aslında dostluğun en pik noktaya vardığı noktayı belirtmek istiyordum. Çünkü e, iki farklı erdemi tanımak e, evet. noktasına gelmiştim. E, bilimsel makale yazarken sonuçta karşınızdaki e, olgunun bir mekanik olgu olarak e, algılıyorsunuz ve o bir hesabın içindeki bir rakamlardır hasta olgusu da ve sonunda yine o rakamlardan bir e, sonuç çıkarabilmek için istatistik kullanıyorsunuz ve o istatistik istatistik yöntemlerini kullandıktan sonra da bir sonuca ulaşıyorsunuz. Aslında oradaki her şey bir sayıdan ibaret. Ve dolayısıyla uğraştığınız e, hasta ister kanser hastası olsun, ister kalp hastası olsun, isterse başka bir kronik hasta olsun. Burada uyguladığınız yöntem ne olursa olsun. Bir ilaç yöntemi olsun, bir ameliyat olsun veya başka bir yöntem. Dolayısıyla sonuçta bu kadar hasta ve böyle bir sonuç noktasına geliyorsunuz. Karşılığında sayılar vardır. Ama işin erdemin diğer tarafına baktığın zaman, Madalyonun diğer tarafındaki olguya baktığın zaman e, o sayı olarak ifade edilen e, olguların her birisinin bir acı tebessümü var. Acı bir tebessümü karşınıza çıkıyor. O ve, istatistikteki hastaların birer hikayesi biri birer ortaya Birer hikayesi ortaya çıkıyor ve o hikayenin e, o yazanın da yaşayanın da yüreğinde ve dimağasında ne kadar kalıcı olduğunu... Yazmaya başladıktan sonra algılıyorsunuz. Bu algılama esnasında aslında ilk öyküyle birlikte daha sonraki öyküler kendiliğinden sanki bir e, beynin bilinmez noktasında depolanmış. Ve bir kilit, e, evet bunu da devam ettirmelisin diyen, o kilidi açmaya kırmaya çalışan e, o dostlar sayesinde o e, kilit açıldı ve içinden... E, Gerçekten e, beni bile etkileyen, yani bunları yaşamıştım. E, yılların belki de postal izlerini yüzümde görmemin sebebi, belki de yani şu anda görünmüyor ama saçlarımın dökülmesinin sebebi <gülüyor> bu olduğu kanaatinde vardı. <gülüyor> Peki tam da bu noktadan e, şu... Hekimlik meselesini sormak istiyorum. Tıp eğitiminin zorlu yıllardan geçen bir eğitim olduğunu hemen herkes bilir. O o zorlu yıllar süreci içerisinde sıradan bir insandan bir hekim nasıl yaratılıyor? Örneğin sen neden üç uzmanlık yapma ihtiyacı duydun? Evet, üç uzmanlıktan önce aslında romanda da belirttim gibi... Ee, ben gerçekten ne için olduğunu bilmeden bu mesleği seçmiştim ee, ve ilk yılında e, benim bu mesleği seçtiğim dönemlerde e, hani bunun e, sokak diliyle sazan grubu olarak değerlendirilebilir <gülüyor> e, o 6 yılın sonunda her türlü ittisası bitmiş ve Artık bu normal yaşantısına geçebilecek bir insan, bir hekim olabileceğimizi düşünüyorduk ama e, ve ben ilk yılın sonunda, e, bu 6 yılın sonunda bir 4-5 yıl daha bazı branşlarda 6 yıl daha bir ihtisa süresinin olduğu e, ve bunun böyle uzayıp gittiğini düşünüyordum. Doğrusu e, bunu seçerken bir bilinç düzeyinde bir tercih olmamıştı. Ama tabii ki e, ilk 2 yıl Ciddi anlamda insan bu eğitimde tereddütler yaşıyor ve daha sonrasında hastayla bir araya gelince ve o esnada yaşadığınız olaylar, evet diyorsunuz ya, yani acı da olsa birlerin bu işi gözlemesi gerekiyor. Ne kadar zor olsa da. Ve eğitim sürecimizde hiçbir şekilde abartı kullanmıyorum. Çoğunlukla gecenin gündüze karıştığı bir eğitim süreci oldu. Ha, eğitim bittikten sonra bunun düzeleceğini tahmin etmek yine bir sazanlık olacağını o anlardan itibaren artık algılamıştım. Ee, onu hiç düşünmedim. Sonrasını çünkü düşündüğünüz zaman e, onun bir kurtuluşu yok. Çünkü bulaştığınız anda e, bu meslekte e, edebiyata bulaşmak gibi herhangi bir sanatta bulaşmak gibi üzerinizden atamayacağız artık. Ee, üzerinizden artık çıkaramayacağınız e, bir gömlek değişimine gidemeyeceğiniz e, bir kalıcı leke olarak kalabiliyor. E, ya bunu e, bununla barışık olmanız gerekiyor e, ya da gerçekten e, bu işi yani sanat olarak yapılamıyorsa e, sürdürebilmek çok mümkün olamıyor. Tabii ki burada şu bir gerçek e, en büyük zorluklarından birisi e, mutlaka ki duygusallık da insandaki parmak izleri gibi çok farklı e, belki de aslında e, duygusallık biz e, onu çok fazla değerlendiremiyoruz ama e, bize tepkisel anlamda farklı geliyor Hı. ben inanıyorum ki en küt görünen insanın bile içinde çok ciddi ateşler yanıyor ve e, hekimleri de çoğunlukta yani Sayılar çoğu işin makale, bilimsel kısmını bir kenara itersek, evet. e, hastayı mekanik olarak çoğunlukla değerlendiremedim. Mekanik değil. Ve siz bir hasta yakınıyla birlikte aynı acıyı paylaşıyorsunuz. Bir Hastanın e, zamansız gidişiyle birlikte e, aynı e, haykırışı ve e, dişi paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla e, gerçekten ekimlik bir sanat dolayı ama bunu ...hissederek yapılabilecek bir sanat. Aynı edebiyat gibi. Aslında iki kavram bu romanda... ...bence buluşuyor. Evet, yani e, Acı Tebessüm... E, ...okumamış... E, ...olan dinleyicilerimiz için... E, ...hem bir anlatı... E, ...hem de bir kalp sağlığı... ...kitabı e, olma özelliğine... ...sahip. Bu açıdan... E, ...zannediyorum roman alanında... ...neredeyse bir ilk aslında Acı Tebessüm... ...romanın... E, bu noktadan okurlarından, yayın evlerinden, e, eşinden, dostundan e, bu acı tebessümün e, tırnak içine garip e, yapısı e, üzerine ne gibi reaksiyonlar aldın? Doğrusunu söylemek gerekirse e, bir e, annem aslında kalp hastasıdır. E, verip vermemek konusunda tereddüt ettim kitabı. E, tabii. E, çünkü yani, öyküleri benim eşim okurken kaldıramadı. İkinci kere kitap basıldıktan sonra okuyamadı. Bu sadece bir stres kitabıdır dedi. Yani çünkü bunu bitirebilmek <gülüyor> ki kendisi bir de bir kişinin, hekim, evet, kendisi de bir hekim. yaşayabileceği en üst düzeydeki bir stres olgusu olacağı için şey yapamadı. annemin telefonunda dakikalarca ağladığını ve ikna etmek için her türlü taklalar o esnada attığımı hatırlıyorum. ...ve zor ikna edebildim... ...benim hasta olmadığıma dair... Evet, oradaki bir kurguydu... ...oradaki hikayenin senin başından geçtiğini zannediyor galiba... ...benim başından geçtiğini zannediyor ama tabii ki... ...öyküler... ...öyküler herkes için dramatik oldu... ...geçenlerde yine bizim... ...benim bir hastan arkadaşım... ...bir öğretmen arkadaşına vermiş... ...kitabın yarısına ancak... ...yarısına kadar okuyabildiğini söylemişti... ...doğrusu tabii ki... ...yarısına okunabilmesi... Çok iyi bir yazar olduğunu düşündürmüyor ama <gülüyor> e, en azından e, bir, bir e, çoğumuzun günlük yaşantımızda aslında ağır gelen tarafı da bu. Bir çoğumuzun günlük yaşantımızda sevdiklerimiz içinde görmek istemediğimiz olayların her an için gerçek yaşantımızın bir parçası olduğunu görmek o esnada bir duvara toslamak gibi oluyor. Okunamaması da o açıdan ...kötü bir eser olmasının sağlaması da o açıdan olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Belki de kitapla birlikte bir dil altı hap e, dağıtmakta fayda Keş, var. Kesinlikle. Yani hani yanında bir e, dil altı bir dil dağıtmanın ...veya işte tansiyon hastası bir doz daha tansiyon ilacından olmasında fayda var. <gülüyor> e, peki, Hacı Tebessüm kitabında bir aslında paradoks var. E, kalp krizi geçiren bir kalp doktorunun evet. hikayesini anlatıyorsun... Ee, o doktorun yaşadıkları, düşündükleri, hatırladıklarına şahitlik ediyoruz roman boyunca. Ee, hekimliğin de böyle bir kendi söküğünü dik, dikememe e, tarafı var mıdır? Ee, kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, geçen aylarda benimle fakülteyi aynı dönemde bitirmiş bir arkadaşımızın kalp krizi geçirdi. Hmm. Benim romanımdan habersiz kendisini ziyarete gittim. Ama romanı vermedim çünkü bir stres kitabı olduğu için evet, yani. <gülüyor> iyi bir şey olmaya çalışıyorum. <gülüyor> Ve e, benim çalıştığım kalp hastasında e, birçok hikim e, arkadaşımızın bir şekilde bir kalp sorununu da geçirdiğine de şahit oldum. Kırklı e, eylül yıllarda bypass olmuş. E, gerçekten e, hatta e, bu konuyla ilgili çok ciddi ölümcül hadiseler geçirmiş. ...hekim arkadaşlarımızda söz konusu. Dolayısıyla... ...bu tabii ki... ...günümüzde artan streslerin... ...yaşam stresi... ...belki de... ...artık bunu 20. yüzyıl için söylüyorduk ama... ...21. yüzyılda... ...insanın en büyük korkusu... ...yaşam olmasından kaynaklanıyor. Maalesef günümüzdeki... ...her bir bireyin... ...özellikle kentsel yaşantıdaki... ...yaşadığı stresler... Başka hiçbir risk faktörü de olmasa bu tip istenmeyen olaylarla karşı karşıya kalmasına sebep olabiliyor. Ve keza artık giderek çok daha genç yaşlarda, çok daha e, 20'li hatta bazı hastalıklarda 20'nin altındaki yaşlarda bu tarzda istenmeyen olayları e, yaşayabiliyor insanlar. Dolayısıyla mutlaka e, kalp Demiyorum. Yürek sağlığını koruması lazım. Yani stressiz bir yaşamı e, bir insanın bir çevrede yaratmak çok önemli. Bu da yaşayan insanların bir sanatta olması lazım. Yani çünkü e, yaşamı da bir sanat olarak algılamadıktan sonra e, bunun önünü alabilmek de çok mümkün olamayacak. E, ki hep beraber bir araya geldiğimizde de konuştuğumuz şey artık gülümseyemiyoruz. Evet, Tebess maalesef. Tebessümümüz acı bir gülüş, acı bir tebessümden öteye gidemiyor. Yani Zoray gibi bir tebessümden öteye gidemiyor. Herhalde e, bu Risus Sardonicus dediğimiz olay e, bir hastalıktaki ölüm gülüşüdür. Ama yaşarken bunu bazı insanların yüzünde hissetmek bence en ağrı o. Bundan sonraki romanım da onunla ilişki olacak belirteyim. Bil, e, e, evet tam da e, sıra oraya gelmişti. E, şu anda tezgahta ne var sorusu. E, şu anda e, doğrusu tezgahımda uzun yıllardır e, yazmayı düşündüm. Ama yazma cesaretini bulamadım. bir konuyla uğraşıyorum. Dolayısıyla aslında bu kitap o cesaret edemediğim olguyu, ...işlemem için de bir vesile olacak. Nedir o? Ee, o da... ...haksız savaşlar. Hmm. Ve... unutulan savaşlar, unutulmak isteyen savaşlarla ilgili. Haksız yere... ...ölüme gönderilen... ...hayatı daha tanımamış... ...yani... ...herhangi bir tebessümü bile yaşayamamış... ...insanların... ...insanların... ...kitlelerin yok edildiği savaşlar. O Aslında bir birisi. anlamda bütün savaşlardan bütün bahsediyoruz. Savaşlar, evet, bütün savaşlar ama bu savaş bizimki Anadolu toprağının o, e, henüz tüyleri bitmemiş gençlerin savaşı olmuş. Hiç bilmeden, bilmeden gitmişler. Bilmedikleri bir ölümü tatmışlar. Ne için gittiklerini bilmeden ve hissettikleri acının, o şerapner parçalarının, Verdiği acının neden olduğunu, suçlunun kim olduğunu bilmeden, bilmeden savaştıkları bir savaşı şu anda çalışıyorum. Ve bu savaş e, burada yapılan bir savaş değildi. Bu savaş burada yapılan bir savaş değil. Bu savaş Anadolu topraklarından çok uzakta bizim vatan olarak bilmediğimiz bir yerlerde olduğunu bile bilmediğimiz o ana kadar birçok insan olmadığı bir yerde olan bir savaş. Peki bu bu kadarcık şey koparabiliyoruz anladığım kadarıyla ipucu koparabiliyoruz. Peki bir nokta var. Şey dedi programın başında da bahsettiğim incelen kültürde de biz birkaç programdır şu pozitif ve sosyal bilim meselesini şey yapıyorduk tartışıyorduk. Senin bu program boyunca söylediklerinden benim anladığım ee, ...şöyle bir şey var... ...pozitif e, bilim... E, ...insanı... ...anlamaya... E, ...kadir bir bilim yapısına... E, ...sahip... ...değil ya da en azından yetersiz... ...kalıyor... Ee, ee, ...ve bunu da ancak... Evet. E, ...sanatla, edebiyatla vesaireyle... Evet. E, ...şey yapabiliyoruz... ...ben bu kitapta neyi fark ettim biliyor musunuz... ...bu kitapta... ...bize... Tıp eğitim sırasında verilmeyen en önemli eksik noktanın ne olduğunu hmm. fark ettim. Bu da empati yeteneğinin kurulması. Şu anda bu e, sağlıkla ilişkili yaşanan her şeyde aslında böyle bir olgun iki taraflı olarak aslında. Evet her iki taraf e, içinde. İnsanlarımız artık maalesef hani ne kadar vardı sorusunu ayrıca tartışmak lazım ama birbirinin yerine geçerek düşünme yeteneğinin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Ve gerçekten eğer 10 yaşında bir çocuğunu kaybetmiş, bir gerçek önü alınamaz bir kanser olgusuyla, bir kanser ile çocuğunu kaybetmiş bir anneye annenin hislerini ne olduğunu herhalde e, düşünmek gerekiyor ve onu hissetmek lazım, hissetmek gerekiyor ve bu kitaptaki öykülerden bir tanesi de odur, ya yani o öykülerden bir tanesidir. Hiç unutmadım öykülerden bir tanesidir. Çünkü iyileştiğini düşündüğünüz anda o amansız hastalık iki gün sonrasında tekrardan o kişini, bu sefer ölümcül olacak şekilde yakasına yapışıyor ve çok küçük yaşlarda elinden kayıp gidebiliyor. Dolayısıyla e, ben şunu fark ettim. Bizler e, bu eğitimde Anglo-Sakson ekolüyle yetiştiriliyoruz. Her şeyin sayı olma mantığıyla. Evet. Her şeyin sayıdan ibaret oldu mantığıyla. Ama bizler tek başına bir sayı değiliz. Evet. Bizler her birimiz Atan bir yürekle o yüreğin içinde o elma şekeri olarak tanımladığım o vicdanla girdaplaşan o kanla girdaplaşan kanın çevirdiği o vicdanın derecesiyle değişen birer bireyiz insanız her şeyden önce. Eyvallah Erdem Hocam yani e, sormak istediğim ve e, üzerine konuşmaya devam etmek istediğim e, konular var ve e, seni dinlemek büyük bir e, keyif e, ancak maalesef süremizin sonuna geldik e, katıldığın için çok teşekkür ederim ben çok teşekkür ediyorum e, her şey için burada radyodan belirtiyorum e, sizin gibi değerli bir şahsı tanıdığım için e, iyi ki Edebiyatımızda böyle bir isimde arkadaşımız var, dostumuz var. Eyvallah. O, e, hep var olsun. Seni, senin güzelliğin. Hep var olsun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olasın. Efendim, değerli hekimlerimizden ve yeni romancılarımızdan Profesör Erdem Kaşıkçoğlu ile bilim-edebiyat ilişkisi üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat Dünyası'ndan bu haftalıkta bu kadar. Görüş, öneriyi eleştiriliniz ve paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için e posta adresimiz matbuatdunyası.gmail.com Ayrıca Matbuat Dünyasının Facebook sayfasında aynı amaçlar için kullanabilirsiniz. Haftaya yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konuyla buluşana dek. Şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar. Matbuat Dünyası